إنا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضلله وما يضل فلا هاديه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قطقه ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون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 Fina astaghal hadis kitab sallallahu alaihi wasallam, vsher al-umur Değerli arkadaşlar, Riyazu Salihin, Salihlerin bahçesi, bahçeleri demek. Salih kimselerin bahçeleri.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 Eş, yani kadın... ...kocasının izni olmadan ne yapamaz? Nafile oruç... O, ...tutamaz, oruç tutamaz hadisinin lafasında. Bunu şerhine yaptığımızda nafile oruç dedik. Bu bir dostur arkadaşlar, bu bir adab. Bunu öğreneceğiz, Bu hayatımızda yerleşecek. Ne böyleyse sen diyor ki... ...kocasının razı olmadığı insanı eve sokamaz. Bu bir dostur. Bunu hayatımıza sokacağız.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 O zaman Allah Teala'nın da dediği gibi فَلَا نُحِيَنَّهُ حَيَاتًا Ona diyor güzel bir hayat. Tayyip bir hayat veririz. Güzel hayatın sırrı burada. İman edenler ve salih amel işleyenler. وَالِفْ <gülüyor> رَحِيمَهُ اللّٰهُ Bizlere burada Bakara Suresinin 233. ayetini zikrediyor. İmam Nebevi rahimahullah. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ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 Üzerine mükellef kıldığı, yük verdiği, hükümlü kıldığı şeyleri sağlayacak. Bunlardan bir tanesi de bu ayette dikkat üzere. Rızkı yemesi, içmesi ve kisvesi giyinmesi. E bir de ney? Seken. Kadının kalacağı bir yer. Bu kadının adamı, adam üzerindeki hakları. Diğer bir ayette de diyor ki Allahu Teala لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَةِهِ Allah-u Teala'nın bolca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 muvaffak olmuş. Allah onu çok büyük hayırlara muvaffak etmiş. Ama bilmezse hanımına harca hanımına infak ettiği, yedirdiği şeyleri masraf olarak görür. Halbuki Allah yolunda harcamış en hayırlı sadaka. Ve men kudira <gülüyor> alayhi rizquhu, rızık daraltılmış. Rızkı o gençlikte kendilerine verilmemiş olanlar ise, felyunfiq <gülüyor> mimma Allah Allah'ın kendisine verdiği şekilde Verdiğinden ne yapsın? Harcasın. Yani adam zengin. Hanımına her hafta kıyafet alıyordur. Sen fakirsin veyahut da her hafta alacak şeyin yok. Bayramdan bayram alıyorsun. Bunda bir sıkıntı, bir problem yok. La yukellifullahu nefsen illa mus'ahâ. allah Allahu Teala kulunu yapmaz? Taşıyamayacağı yük? Yüklemez. Ancak onun rüs'ünde olan, kudretinde olan, gücünde olan yükle allah Teala. O mükellef kılar.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 قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دينار انفقته في سبيل الله. Allah yolunda harcadın dinar Bir dinar o dinarun anfaqtahu fi raqaba bir köle azat etmek için harcadın dinar o dinarun tasaddaqta bihi ala miskin bir zavallı bir miskin için miskine verdiğin harcadın sadaka para infak ettin bir dinar ve dinarun anfaqtahu ala ehlik ve ailene ehline harcadığın bir dinar. bir Yani para harcadığın, infak ettiğin bir dinar. A'zamuha ecran elledi enfaktahu ala Bunların içinde, sayılanların içinde en sevabı, a'zam olan, en büyük olan hangisidir diyor Aleyhisselatü Vesselam? A'zamuha ecran ellezi enfaktahu Ailene verdiğin. Yani ailene verdiğin, ailene harcadığın para, dinar, ne arkadaşlar? Sevap bakımından, ecir bakımından en azim, en büyük olan. Bu hadisi İmam Müslim rivayet ediyor ve İmam Ahmet rivayet ediyor. İkinci hadis An Ebi Abdullah, Ve yuqalü lehu Ebu Abdirrahman Sevban İbnü Bucdud Mevla Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Diyor ki aleyhissalatu vesselam Efdalu dinarin yunfiquhul raculü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 وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَىٰ أَصْحَابِهِ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Ve kardeşlerine, arkadaşlarına Allah yolunda harcadığın dinar. En eftal olan dinardır diyor. Yani insan öflemeyecek, töflemeyecek. Yani yeri gelecek bineğini, otosunu, arabasını Allah yolunda koşturacak. Yeri gelecek kardeşlerine yardımda bulunacak bunların hepsini bilecek ki Allah katında harcadığı en hayırlı şeyler bunlar. Bu hadiste, bu hadiste İmam Müslim'in rivayet etmiş olduğu hadis. Âlümüselemâ <gülüyor> radıyallahu anhü mâ kâlet. Ümmü Seleme diyor ki: "Gultu yâ Resûlallah, hal li izn fi benî Ebî Seleme en unfiq alayhim?" Ey Allah'ın Resulü, <gülüyor> bu Ebu Seleme'nin çocuklarına harcadığım, Allah'ınla infak ettiğim, nafaka verdiğim bu nafakalar, <gülüyor> nafakalarla bana sevap var mı diyor, bana ecir var mı? Ki ben diyor onları <gülüyor> onları böyle başıboşta bırakmış değilim. Yani yeterince onlara bir şeyler verdim diyor. Yani hala onlara harcıyım, hala onlara bir şeyler vereyim ve bunda bana ecir, sevap var mı? <gülüyor> Onlar diyor benim çocuklarım. فَقَالَ nam, لَكِ اَجْرٌ Evet, sana ne var? Bir ecir var. Ma infakti عَلَيْهِمْ Onları harcadığın, infak ettiğin şeylerde sana ecir var. Burada şunu görüyoruz arkadaşlar, hadislere baktığımız zaman bu iki hadisi. Asfa olan hadislerde de bunu, buna işaret var. İnsanın yardım edeceği ilk kişiler, yani farz olan, vacip olan nafakanın dışında bahsediyorum yakın akrabaları. Soluğu çocuğu eğer vacip olan infak hususunda da ilmehli ona şartlar koşmuş. Yani ne zaman yakın akrabaya ve hangi yakın akrabaya infak e, farz olur? Diyor ki verecek olan, harcayacak olan ne olması lazım? E, Allah'ın da infak edecek olanın gücü olmasını, parası olması lazım. Vermesi olacak. Olmaz. İkincisi diyor ki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 Bir de yanında bulundun. Hem sadaka yapmış oldun, vermiş oldun, hem de sılayı rahim yapmış oldun. Dördüncü hadis, Sa'din Nebi Vakkas radiyallahu anhu, fi hadisî tavîl ellevî kaddemlâhu fi evvel iktâr fi bâbin niyye. Diyor ki, Sa'din Nebi Vakkas'ın, bu kitabın diyor, niyet bahsinde uzunca olarak zikretmiş olduğumuz hadis. Bu hadiste şöyle geçiyor. Enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle lehû. O <gülüyor> innek lentunfikela fakatan tebtegi biha vechallah Allah'ın rızasını <yüzünü> almak. <gülüyor> Allah'ın rızasını isteyerek Allah yolunda harcamış olduğun bir nafaka var ya illa ucret biha o bir nafaka bile o yapmış olduğun harcama ne yapılır? karşılığını alırsın. Ecrini alsın sana onun sevabı verilir. Ta ki hatta ma tec'al fi fi imraetike. <gülüyor> Hanımın ağzına koymuş olduğun lokma bile Nedir diyor? Senin ecrini alacağın bir ameldir. Sevabını alacağın bir ameldir. Yani çoluğuna çocuğuna çorba içirirken bile kaşıkla ağzına verip çorba içirdiğin zaman bil ki bunun neyi var? Ecrü var, sevabı var, mükafatı var. Bu da muttefakun aleyh. An Ebi Sa'id, an Ebi Mes'ud, al Bedri radıyallahu anhü anil nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal, idâ enfaqa'l-reculu alâ aleyhi nefakaten yahtesibuha. Şimdi burada bu iki hadisde var yalnız. Tebterri biha ve cihalla diğer rivayette de Ne demek? Yani hani al şu kaşığı ya karnın doysun sonra da zırlama acıktım diye. Sonradan sana yemek hazırlayamam diyerek şöyle beslenmek beslemek var. Bir de Allah'ın yüzünü arzulayarak, rızasını arzulayarak Allah'ın bu ameline senin bu ameline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 وقال عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء olarak yeter. Nedir o günah olarak yeter şey? Ayı zıy'a men yakutu. Tabii rivayette bil mer'i isman en yahbis nafaka. Diyor ki kişinin nafakasını sağlamasının sağlamakla mükellef kıldığı insanların bu hakkına zayi etmesi o kişiye günah olarak yeter. Bakıyorsun adam yani çoluğuna çocuğuna bakmıyor. Çocuğ, çoluğunun çocuğunun nafrakasını sağlamıyor. Bu muanada onların kendi üzerinde olan hak ve hukuklarına zayi ediyor. Nebi Aleyhisselatü da bunlar hakkında diyor ki buna diyor Günah olarak bu, yeter. Günah olarak bu, yeter. Yani aldığı günah, bu vesileyle bu sebeple aldığı günah, ne? Haydi, yeter. Tabi buradan, şuna da değmemiz gerekiyor. Mesela şu arkadaşlar. Değişen, gelişen, modernleşen hayatta, isteklerin çoğaldığı, kanaatin azaldığı bir hayatta, Hanımın her üç senede beş sene bir koltuk değiştirmek, kol değiştir, değiştirmek istediğinde, oğlunun, çocuğunun her ayakkabı, ay, her ay, ayakkabı kıyafet alınması istediğinde, bunları yerine getirmemem kastedilmiyor bundan. Bu işin bir deneyi var, ölçüsü var yani. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: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 sıkan elini açmayan cimrilik edenlere ne diyor? Teleffür. Mal telef, telef olur, hareketini görmezsin. Yani düşünün iki tane melek böyle dua ediyor. yüzden şey, cemaat olmak lazım. Allah yolunda harcamak kılmak lazım. Bu alîs muttefakun aleyh. Ebu Hudeyrâye radıyallahu anh, "En-nebî an sallallahu aleyhi ve sellem kâl: El-yedü'l-ulya hayrun min el-yedis sufla." Yok ya. Alezete selam. Yukarıda olan el yani veren el. Hayır daha hayırlıdır. Neyden? Alan elden. Altta olanın. El. Çünkü alan el, alan el nerede olur? Altta. Altta olur. Diyor ki: "Verdiğin kimden başla? Ailenden başla." diyor. Yani adam böyle insanlar var ki eşiyle dostu yani dostuyla arkadaşıyla dışarıda yiyor harcıyor bakıyorsun ki çocuğuunu çocuğuunu hanımını eşine kısıyor yani dışarıda insanların maşallah ne cömert dedi bir adam evinde cimriler cimri E yani o aman onun neyine işaret ediyor onun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 İstekleri var bu manada şarî olarak. Bunları yerine getiremiyor. e Dışarıda bakıyorsun ki adam başkalarına arkadaşına, dostuna harcıyor. Ayet 7 ibda İbda' bimenta'ûn. Ailenle başlar. Ve hayru sadaqati ma kana an zahri gînâ. Sadakanın en hayırlısı nedir? İnsanın gına halindeyken yani ihtiyacı varken o çok da ihtiyacı olmadan vermesidir diyor. <gülüyor> Kim iffetli davranırsa iffetli olur. Dilenmez. Kendini bu manada çok böyle küçük düşürmezse Allah onu iffetli kılar. İffetli olmasına yardımcı olur. bak ki iffetli olmuş.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 yani bak adamın, herkesin bir sıkıntısı, adamın da var sıkıntısı ama adam yok hamdolsun. Yani gören galiden de demek. Allah bu adamı ne var? Hazisleri geldiği zaman zengin yapar. Öbürü kişi alçak alçak yaşar. Bakın o otur insanlara. Yani hayatı boyunca bu şey kendini elke edinmiş adamlara. sefildir Ve sefillik ona artık ne olmuştu Damgası, ona damga olarak yapışmıştır. Ayırlamaz artık. Subhanekillâhu mâle hamdeku bunu yapmak için...